94. meselede ve yajuzu fil kabri lahdu ve şakku l jrayan alamli alihim sallallahu aleyhi Kabir kazımında kabrin kazılması şu iki şekilde olabilir. Birincisi lahit, ikincisi de şak. Lahit nedir? Kabrin normal bir şekilde kazıldıktan sonra kabir tarafında olan kısmının ne yapılması? L şeklinde içeri doğru açılması, kazılması. Buna ne deniyor? Lahit deniyor. Şak nedir arkadaşlar şak? kabrin ne olması? Dümdüz bir şekilde derin bir şekilde kazılması. Aleyküm selam. Bu iki şekilde de kabir ne yapılabilir? Açılabilir. Hatta Enes ibn Malik'ten rivayet olan hadiste diyor ki, radıyallahu anh Lema tufiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil bilmedinet raculun yelhadu Medine'de ne vardı? Kabirleri lahit usulü kazan bir adam vardı. Kabirci, mezarcı. Ve ahar yuzarrih. Diğeri de ne yapıyordu? Meslek. Birisi lahit olarak açıyor. Diğeri de normal şak olarak. Kabir direkt boydan boya kazıyor. Fekalu nestekiru rabbena ve neb'at uleyhime. İstikhare yapalım. Rabbimize soralım. Dua edelim. Ondan sonra diyorlar. İkisini de gönder. ikisini de e çağırmak için o iki kabirciyi mezarı mezarcıyı çağırmak için ne yapıyorlar? Adam gönderiyorlar. Fe ayyuhum hasbata Hangisi önce gelirse ne yapacağız? Diğerini bırakacağız diyorlar. Fe ursila ileyhima fe sahibul lahdı falahadulil nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından Ardından ilk gelen kim oluyor? İlk gelen lahit yapan, kabri lahit şeklinde kazan mezarcı geliyor. Diğeri gelmiyor, sonra geliyor. Ne yapıyorlar? Sonra gelen şak olarak kazan kişiyi geri gönderiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ne olarak kazdırmış oluyorlar? Lahit olarak. Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselam kabri ne olarak kazılıyor? Lahit olarak. Ne yapıyor? Normal bir şekilde kazılıp, kabirin e, kıble cihetine olan tarafı içeri doğru bir daha L şeklinde ne yapıyor? Kazılmış oluyor. Bu hadisi İbn Mace, İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Bu hadisin başka şahitleri de var. <gülüyor> Tabi başka bir rivayette diyor ki dakhala kabran nebi sallallahu aleyhi ve sellem el Abbasu, Abbasu ve Ali ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine kimler giriyor arkadaşlar? Onu koymak için. Abbas, peygamberimizin amcası, ve Ali, ve kim? El-Fadl, Fadl fadl i̇bn Abbas. Abdullah i̇bn Abbas'ın neyi oluyor? Kardeşi oluyor, peygamber Aleyhisselam'ın da hacc yolculuğuna beraber çıktığı. Hac, Hac'da, Mina'da peygamberimizin beraber olduğu kimselerden bir tanesi. Hatta meşhur bir kıssası var. Ve sevvâ lahdahu min el Ansar. Rivayette diyor ki peygamberimizin lahdini, kabrini ansardan bir kimse ne yaptı? Kazdı. O who made the tombs of the martyrs on the İşte bu zat aynı zamanda Bedir günü şehitlerin ne yapmıştır diyor. Lahit yapmıştır. Tabu hadislerin senetlerinde bazı şeyler var, makaleler var ancak nedir? Ee, şahitler var, şahitlerle düşünülüyor. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadise Saadide bir Vakkas diyor ki: Alḥidu li lḥidan wa nṣbu 'alayy al-lbnan nṣbun kama suni abir <gülüyor> sallallahu aleyhi wa sallam. Sa diyor ki Sa'dım bir vakas? Benim kabrimi lahit olarak kazın <gülüyor> Lahit olarak kazın Ve beni o lahite koyduktan sonra Tabi o lahite koyuluyor O L şeklinde olan tarafa Kabrin boş tarafına da ne yapılıyor? Cenazenin konulduğu yere neler diziliyor? Hayır Türkiye'de tahta Lebine denilen şey nedir? Yani taş kiremit Kiremitler koyun. Keramiklerde ne yapın diyor? Dik dik koyun. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıldığı gibi bakın. Ehl-i Sünnet bu dünyada yaşarken, hayatta yaşarken, hayatta yaşarken sünnete tabi olup sünnete uydukları gibi aynı şekilde ne yapıyorlar? Bu dünyadan ayrıldıklarında kabirlerinin bile sünnete uygun olmalarını ne yapıyorlar? Vasiyet ediyorlar. Tavsiye ediyorlar. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. Bu hadisi İmam Müslim sahinde rivayet ediyor. Ma'u ne Allah mecmu mecmuda diyor ki Mecmu adlı kitabında, bu kitabında, mühezzepin şerhi. اَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ اَنَّ الدَّفْنَ فِي Alimler icma etmiştir. Lahit ve şak olarak, kabrin iki türlü kazılması konusunda. لَاكِنْ اِمْكَانَةِ الْاَرْضُ sulbeten layen يَنْهَارُ Eğer yer, kazılan mezar, sulbe, yani sert bir toprak ise, çökmeyecek bir toprak ise, oraya diyor, lahit yapmak nedir? Daha eftaldir. Niye? Çünkü lahit yaptığınız zaman alta L olarak açtığınız zaman üstten ne yapmayacak o? Çökmeyecek. Tamam? <gülüyor> Toprak yumuşak bir topraksa, çökecek bir topraksa, eftal olan nedir? Oranın nasıl kazılması? Düz olarak, şak olarak kazılmasıdır. Dümdüz ne yapıyorsunuz? Başından sona kadar aynı ölçülerde kazıyorsunuz. 95. meselede Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki, Diğer bir konu, definle alakalı, ölülerin gömülmesiyle alakalı. Ve la ba'se min en yudfan fihi ithnan ev aktaru inda'z Eğer zaruret varsa, zaruret varsa bir mezarlığın içine, bir mezarın içine birden fazla kişinin alabilir, gömülebilir. Tabii önce koyulacak olan kıble tarafına, kıble cihetine konulacak olan, mezara sokulacak olan kimdir? Eftal olan. Hatta geçen hafta rivayetlerde de okumuştuk. Ne diyor Allah Rasulü Vesselam? Soruyor eyhum ekseru akden lil Kur'an hangisi Kur'an'ı daha çok biliyor? Kur'an'ı daha çok ezberlemiş. Yani Uhud şehitlerinde bile, bakın şehit olmuşlar, aralarında bir ne var arkadaşlar? Bir mertebe var, bir kategori var. Nedir o mertebe ve kategori? Kur'anla ortaya çıkıyor. Tabii burada bir hadis naklediyor Şeyh Albani İmam Ahmet'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Amr İbnül Cemuh var. Sahabeden Amr İbnül Cemuh. Bu sahabe radıyallahu anh topal sahabelerden bir sahabe. Yani yürürken ne yapıyor? Topal diyor. Bir bacağı kısa. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Şayet Allah yolunda savaşır da öldürülürsem cennette diyor topal olarak mı yürüyeceğim yoksa Ayaklarımın ikisi de eşit olarak, düz olarak mı yürüyeceğim? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru, yani sahih olarak, yani sağlam olarak yürüyeceksin cennette de. Eğer Allah yolunda öldürülürse ve cennete güvense. Fekutilû <gülüyor> uhud. Bu sahabe uhud günü vefat eden, öldürülen sahabelerden bir sahabe. Huvâ vebunu ahihi ve maulan lahum Kendisi Amr i̇bn Cumuh, ibnu i Ahihi, kardeşinin oğlu, yeğeni ve bir kölesi. Üçünü ablıyor. Uhud günü şehit ediliyor. Femerre <gülüyor> aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçerken Amr i̇bn Cumuh'un diyor ki ke anzuru enzuru ileyke temşi biricdiki havihi sahihaten fil cenneh. Amr İbn-i Cumhur'a diyor ki sanki diyor sen şu iki ayağınla birlikte cennette sağlam yürürken seni görüyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam onun cennette olduğunu ne yapıyor bizlere? Müjdeliyor. Ve öyle bir müjde ki cennete nasıl girmiş? Cennette bir noksanlık yok, bir eksiklik yok. Dünyada çünkü Allah Zala kullarını imtihan ediyor değil mi? Bakıyorsun ki onun başına gelen hastalık sende yok, onda olan o gün de yok. Değil mi? Bir tanesi evleniyor, evlenir evlenmez çocuk sahibi oluyor. Bir tanesi evleniyor, 10 yıl geçmiş ondan sonra çocuk sahibi oluyor. Yani bunların hepsi birer imtihan. Ama cennette artık cennette karşılık, mükafat mekanı, yeri. فَاَمَرَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ بِهِمَا وَبِمَوْلٰهِمْ Aleyhisselatü vesselam bunların hepsini ne yapıyor? Aynı yere gömülmesini emrediyor. Yer sıkıntısı var. Hava sıcak. Hepsi ne yapıyorlar? Aleyhisselam diyor ki, üçünü birden ne yapın? Aynı kabre gömün. Fecu'ilu fi kabrin vahid. Diyor ki, Ravi, Ebu Katade, hepsi tek bir mezarın, hepsi tek bir kabrin içine ne yapıldı? Gömüldü. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar, zaruret halinde ne Toplu mezarlar açılarak o mezarların içine bir, iki, 3. Yahut da daha fazlasını ne yapılabilir? Gömülebilir. Görmüşsünüzdür. Bosna-Herzeg'deki savaşta olsun. Değil mi? Veyahut da farklı bir yerinde olan savaşlarda yahut afetlerde tek tek gömme imkanı yoksa insanları onların hepsini ne yapılabilir? Aynı mezara, aynı kabre gömülebilir. Diyor ki Hafız İbn Hajar Fethullah Efendi, Fethullah Barıda, ve ilhakı biih ahlul Fıkh ve Zuhut ve sâir vujoh Yani Kur'an-ı Kerim'i daha iyi bilen, ne yapılıyor önce, Kıble tarafını önce sokuluyor, önce konuluyor, ona öncelik veriliyor. Aynı şekilde diyor, fıkıh sahibi, zühd sahibi, Fazilet sahibi, insanlar da ne yapılır? Bu şekilde önce koyulur. Demek ki arkadaşlar bakın ölümde bile ne var? İlmin üstünlüğü var. Öldüğünüz zaman aynı kabre birden fazla kişi gömülecekseniz önce kime bakıyorlar? Kimin takdim edilmesi, kimin önce takdim edilmesine, gömülmesine, kıble tarafına önce koyulmasına bakılıyor? bakılıyor. İlim ehlinin, Kur'an ehlinin. Çok önemli biliyorsunuz aslında Asıl zaten ilim ehlinin kıymeti ve değeri ne yapılacak? O merhaleden sonra ortaya çıkacak. Değil mi? Herkes... Bugün nasıl şimdi ne yapıyoruz? Dünyalık için saatlerimizi harcıyoruz. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabı için ise bakıyoruz ki aylar geçmiş, yıllar geçmiş, günler geçmiş. Kur'an-ı Kerim'den uzağız. İlimden uzağız. Ezberden uzağız. Zikirden uzağız. Dünyalık olarak belki bir noktalara, bir yerlere gelmiş olabiliriz ama bunun karşılığını zaten dünyada görüyoruzdur değil mi? Biraz daha rahat yaşıyoruzdur. Biraz daha güzel arabaya biniyoruz. Biraz daha güzel evde yaşıyoruzdur. Ama kabrin içine girdikten sonra bunların hiçbirinin faydasını göremeyeceğiz. İlimin, salih amelin faydasından başka ve diğer hadiste geçen şeylerden başka. Bunu şöyle bir düşünün arkadaşlar. Gözünüzün önüne kabre konulduğunuzu aleykümselam o toprağın üzerinize atıldığını bir düşünün, bir tefekkür edin. Sonra o kabirde size kabre konuluş esnasından itibaren nelerin fayda vereceğini bu bu dinsiz haber vermiş. Diyor ki Kur'an'ı iyi biliyorsan, ezberliyorsan, daha çok biliyorsan kabirde bile nesin? Önce Üstünsün. Şeyh Albani Rahim Ahullahi 96. meselede bize şunu zikrediyor. Cenaze ister kadın olsun, ister erkek olsun. Cenaze ister kadın olsun, ister erkek olsun. Onu mezarlığa koyacak olan kişiler kimlerdir? Erkeklerdir. Yani mezarlık Mezarın içine, kabrin içine, cenazeyi tabutundan alıp çıkartıp oraya lahide ya da şak olan yere e, koyacak olan kimlerdir? Erkeklerdir. Çünkü diyor, kadının ne olmaz? Aşağı inerek kucağına cenazeyi alması, e, onu oraya koyması ne yapar? Neye vesile olabilir, sebep olabilir? Fitneye sebep olabilir? E, avretinin açılmasına sebep olabilir. Değil mi? Ne yapılacak? E, kadının dan daha ziyade erkeğin bu işi üstlenmesi gerekir. Diğer bir mesele cenazeyi kabrin içine koyacak olan kimlerdir? Evla olan öncelikli olan kişiler cenazenin yakınlarıdır arkadaşlar. Cenazenin yakınları. Bu evet, tabi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Aleykümselam. Tabi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar artık mezarlardan korkar olmuş, kabirlerden, ölülerden korkar olmuşlar. Bakıyorsunuz ki akrabalar, evliya umur, yakın akrabalar ne yapıyorlar? Cenazeye uzaktan bakıyorlar, böyle seyrediyorlar değil mi? Halbuki ee, ilim ehli diyor Sünnette de uygun olan nedir? Cenazeyi kabrin içine koyacak olanlar. Öncelikli olarak hak kimindir? Yakın akrabalar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyor. Yakın akrabalar birbirlerine yakınlıkta nedir? Varis ve diğer konularda. Bu ayet umum ifade ediyor. Bu ayet umum ifade ediyor. Allah'ın kitabında da zikredildiği üzere nedir? Birbirlerine birçok hukukta diğerlerinden daha yakındır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Cenazenin defin işleminde kabre koyma işlemi. Kabre koyarken yakın akrabaların bu işi üstlenmesi uygun olandır. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de az önce söyledik rivayette. Yine o rivayeti naklediyoruz size burada. Ali radıyallahu anh ne diyor? Gasseltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yıkadım. Yani aleyhissalatü vesselam yıkayan kim? Ali İbni Ebi Talib. Hem oğlu hem de damadı. Değil mi? Bir tarafta Peygamber aleyhissalatü yakın arkadaşları var. Değil mi? Ebubekir var radıyallahu anh. Ömer var. Radıyallahu anhum. Ama Ali radıyallahu anhumun diğerlerine üstünlüğü, bu konudaki üstünlüğü ne? Bir akrabalık hususu. Çünkü غسلت sallallahu aleyhi ve sellem. F ذهبت انظر yekunu ما يكون من الميت. ölüye bakılan, ölüye bakılabilecek yerlerine de baktım. Aleyhissalatu vesselam. F لم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا. Ama diyor karşımdaki cenaze de hiçbir yani ölüye ait bir noksanlık, Eksiklik görmedim. Yani ölünü genelde anlatırlar görürsünüz rengi kaçar. Orasından burasından kan sızar, değil mi? Kötü bir hal almış olabilir. Diyor ki Ali Radıyallahu anhu, "Mekana tayiben, hayyen ve meytan." Aleyhisselam. Hayattayken de ölü olduktan sonra da öldükten sonra da tayiben. Tertemiz. Çok güzel diyor. Tabi burada şeylere de diye var yani. Peygamber Aleyhisselam'ın öldüğüne inanamayan insanlara. Değil mi? Diyorlar peygamber işte ölmez. Tabi Ölmezlerken Onların kastı şu Bu dünyadan yani tasarruf sahibidirler Bu dünyadan ne yapmazlar Bedenleriyle ayrılırlar ama e, Tasarruf olarak hakları vardır Çağrıldığı zaman yetişirler yardım ederler Tarzında inanışlıklara sahip Bazı fırkalar var ama Aleyhisselatü Vesselam e, Bu manada berzah aleminde Dünya hayatında olmayan bir hayat tarzıyla ilan yapmaktadır Yaşamaktadır Hadislerde de geldiği üzere Peygamberler ne yapmaz Ölmez diyor hadiste. Yani nasıl ölmez? Bu şekilde ölmez. Yani bizlerden birisinin öldüğü gibi değil ölümü onların. Mesela delil olarak e, ne var? salavat getirildiğinde allah Teala ne yapar diyor? Bana melekleri vardır, yazdığında gelen melekleri. Onlar bana ulaştırır. Ama hiç ölmez manasında, bu dünya iletişimi kesilmez manasında, tasarruf sahibidir manasında. Hayır, bu kesinlikle yanlıştır. İnneke meyyitun ve innehum lemeyitun. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere. Sen bir ölüsün, öleceksin. Ve insanlar da etrafındaki nerede birer Nedir? Ölüdür. Ali radıyallahu anh'a diyor ki, Hayyen ve meyyiten. Hayattayken de ve ölüyken de neydi? Temizdi, paktı. Tayyipti. Ve veliye defnehu ve icnanehu dûnen nâsi erba'a. Onun defnini ve gömülme işlemini dört kişi diyor ne yaptı, üstlendi. Ali vel Abbas vel Fadlu ve Salih. Mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kölesi, salih. Bakın dikkat ederseniz Ali vel Abbas vel Fadl. Ali tanıyorsunuz. Abbas'ı da tanıyorsunuz. El Fadl kim? Abbas'ın oğlu. Abdullah ibn Abbas'ın neyi? Kardeşi. Sahabelerin yakışıklılarından bir tanesi. Hacca peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz hacca gittiğinde Mina'da zannedersem devesine bineğine oturtuyor. Bir tane kadıncağız soru sormaya geliyor. Kadın Fadıl'a bakıyor. Fadıl kadına bakıyor. Aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Fadıl'ın yüzünü çeviriyor. Fadıl'ın yüzünü çeviriyor. Diyor ki Vellaada Lâsûlullah sallallâhum lahden ve nascabâlehi labin nabûl aleyh sattûsallâmun kabrine kabri nasıl açıldı deminden söyledik lahid lahid olarak açıldı kazılarak önce ondan sonra kıble tarafına doğru cihetine doğru içeri doğru ne di bir daha kazıldı buna ne deniyor lahid deniyor ve ondan sonra da o lahide konulduktan sonra o lahidi neyle kapattılar taşlarla Kapatıldı. Burada bu hadis tabi İmam Hakim rivayet etmiş. Müstedir Ekin'de. Bey de ondan rivayet ediyor. Sahi bir senetle. Ee, İmam Hakim e, e, diyor ki e, bu hadis ala şartı şeyhayn. Muharri ve Müslim şartıma uygun bir hadistir. Onun bu görüşü nedeni yapmış Zehebi. Muvafakat etmiş. Evet. Başka bir hadis zikrediyor şey, edecek Albani Rahim Allah. Abdurrahman İbni Ebze diyor ki, sallaytu ma'amur al khattab ala Zeynep binti Cahş bil Medine diyor ki bu, Abdurrahman İbni Ebze Umar İbni Khattab'la diyor Zeynep binti Cahş'ın ne yaptık? Cenaze namazını Medine'de kıldık. fekebbera arbaan, thumma ersela ila ezvacı Resulü Nebi e. sallallahu aleyhi ve sellem men ye'murna en yudkhile hel kabra Ömer 4 tekbirle ne yapıyor? Cenaze namazını kıldırıyor. Az önce daha önceki bahislerde geçmişti. Bu tekbir sayısı kaç da olabilir? 5 de olabilir, 7 de olabilir, dokuz da olabilir. Rivayetler nefsi sahih. Sonra gönderiyor Ömer bin Hattab bir zatı peygamberin hanımlarına diyor ki, kimi istiyorsunuz? Kim bunun cenazesini şey yapsın? Kabre koysun, kabre gömsün. Kâle ve kâne yu'cibuhu en yekûne huve yelî Diyor ki Abdurrahman İbni Ebza, Ömer İbni Khattab diyor bu işi yapmak istiyordu. Zeynep Bilticahçı kabre koymak istiyordu. Fe ersenle ileyhi undur men kâne yaraha fî hâli hayâtiha fe liyekûn huvellezî yudkhilu hel kabrâ fe kal âmer Diyor ki kadınlar, Peygamber Aleyhisselamın hanımları onun diyor yani sen diyor Ömer olarak hayatında Hayatından ayrıldıktan sonra cenazesinde, ölümünde kimi uygun görüyorsan sen yap. Ömer bin Hattab da e, tamam diyor. Zaten kendisi de koymak istiyordu. Ne yapmış oluyor? Zeynep binti Cahş'ı mezarına gömüyor. Buradan da ne anlaşılıyor? Meselenin başında söylemiştik. İster kadın olsun, ister erkek olsun cenaze. Onu mezara koyanlar kimler olacak? Erkekler olacak. Evla olanlar, öncelikli olanlar da o kimsenin neyi? Akrabaları. Ama zaman bu zaman gibiyse, insanların korktuğu, bilmediği bir zaman ise ne yapabilir? Başka bir erkekler de ne yapabilir? Kadınları mezara, kabre koyabilir. Ve en Peki koca şimdi kaybettikten hanımını kaybettikten sonra, hanımı öldükten sonra hanımını cenaze işlemlerini yıkamadan itibaren kefenleme ve gömme işlemlerini üstlenebilir mi? Üstlenebilir. Hadis Ayşe radıyallahu anha diyor ki: "Dakhala alayya Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ful yevm allazi budi'a fi Aleysetu ölüm anının, ölüm sekeratının ölüm ahvalinin başladığı gün benim yanıma geldi. Yani günün o gün bendeydi diyor. Bu hadisi biliyorsunuz daha önceki kitabın ilk başında da geçmişti. Fakultu <gülüyor> varasa. <gülüyor> Ayşe radıyallahu anh'anın başı ağrıdır gün. Ayşe radıyallahu anh'anın evde ağlayıp sızladığı bugünün ifadesiyle tadının tuzunun olmadığı bir gün. Ayşe radıyallahu anh, başım ağrıyor, başım ağrıyor diyor. Fakala vadede ki, an zâlek kana ve ana hayi. diyor ki, ha Yani sen sen diyor, ben hayattayken ölmem istiyorum. Yani ben seni ne yapayım? Fakalayetu ve defentu senin cenazeni hazırlayayım ve seni ben gömeyeyim. Pekâmera estvesam, hem mulaatafa ediyor, şakalaşıyor, hem de böyle bir ne yapıyor, şeyde bulunuyor. Tabi Aleyhissalatü kaybı bilmediğinin de bir şeyi yani. Delili. Öyle istiyor Aleyhisselatü Vesselam ama bilmiyor. Tabi Aişe <gülüyor> radiyallahu anh'ın bir taraftan başı ağrıyor. Bir taraftan hani günün tabiriyle gününde değil. Morali yerinde değil. Ağzının tuzu, tadı, tadı yok. فَقُلْتُ غَيْر۪ي كَأَنِّي بِكَ ف۪ي ذَلِكَ arusan bi بِبَعْدِنِ سَائِكِ Ben mi diyor? Yani beni, mi, beni mi şey yapacaksın? Gömeceksin, öfenleyeceksin şey, Hazırlayacaksın, kefenleyeceksin, gömeceksin gömecesin. Ben öldüğüm gün sen de zaten diyor gidersin diğer hanımlarınla diyor ne yaparsın birlikte olursun. Onu hani şimdi de değil mi? Yani ne diyor kadınlar? Benim diyor öldüğüm gün, ertesi gün sen zaten ne yaparsın? Evlenirsin. Bana diyor neyin olmaz? Saygın yoktur zaten senin diyor. Demek ki kadınlar o zaman da aynı, bu zaman da aynı. taba aleysa tu diyor ki ve diyor ki Aleyhisselam ve ana varasa diyor asıl benim başıma alıyor ya yani şey yani Aleyhisselam kendi başa alıyor. Bu du'u li ve akha abaaçi ve akha bana diyor babanı ve kimi çağır? kardeşini çağır. Hatta اكتب لي ابي بكر كتابا diyor ta ki Bekir'e ne yazayım bir kitap yazıp bir mektup yazıp yazayım Bekir'e bırakayım. Yani burada ne var, burada bu hadiste birçok şeyin delili var arkadaşlar, bir Peygamber döneminde, Aleyhisselam döneminde Kur'an dışında Peygamber'e ait sözler de ne yapılıyor Yazılıyordu, bugün Birçok İslami e, Toplantılarda, ortamlarda Bu şüphe ortaya atılmaya başlandı Peygamber döneminde, evet ilk dönemde, Kur'an'ın inmeye başladığı ilk dönemde ne yapılmıyordu Kur'an-ı Kerim Yazılıyordu hadislerin yazılmasına Peygamber aleyhisselatü vesselam izin vermiyordu. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim nüfuslarda, nefislerde, zihinlerde kendine yer buldu. insanlar Allah'ın kelamı ile Peygamber'in sünnetini, sözlerini ayırt edebilecek şey ulaştılar. O andan itibaren aleyhisselatü vesselam hadislerinin yazılmasına ne yaptı? İzin verdi. <gülüyor> Hatibul Bagdadi'nin bu konuyla alakalı bir kitabı var. Takyidul ilim diye. Rivayetler getirmiş. Yani kitabı tamamen bunun için yazmış. Yaklaşık 100, 100, 150 sayfalık bir kitap. Orada e, isnadıyla ne yapıyor? Peygamber aleyhisselam döneminde e, hadisler rivayet ediyor ki orada neyi ispat ediyor? Hadislerin peygamber döneminde yazıldığını. Bu da onlardan bir tanesi. Aleyhisselam vesselam diyor. Bir kitap yazacağım. Bir risale, bir mektup yazacağım. Kime bırakacağım onu? Ebu Bekir'e bırakacağım. Burada Şiilerin de aleyhine bir cevap var. Reddiye var. Yani diyorlar ki o e, anda Peygamber aleyhissalatü vesselam yazı yazmak istedi ama ne yaptı sahabeler? Hazreti Ömer buna e, engel olmaya çalıştı, yazdırmadı. Halbuki peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapacaktı orada? Mektubu yazıp halife olarak kimi atayacaktı? Hazreti Ali'ye atayacaktı diyorlar. Halbuki bu hadis onun tam tersini gösteriyor. Hemen Ayşe diyor ki Çağır babanın kardeşini bir <gülüyor> risale yazayım da ne yapayım? Onu babana vereyim, Ebu e vereyim. Başka hadislerden de biliyorsunuz bir kadın gelip Peygamberimize sorunca zannedesen mirasla alakalı Peygamber Aleyhisselam cevap vermiyor kadın diyor ki peki diyor yani bir daha sonra gel diyor Peygamberimiz kadının sonra çağırıyor seni bulamazsam kime sorayım diyor geldiğin zaman Peygamberimiz ne diyor kime sor evvakeri sor diyor e, birçok işaretler var Kur'an'da hadislerde de delillerde de şu an onun yeri ve makamı değil. Buradan da görüyoruz ki arkadaşlar bu hadisen görüyoruz ki ne yapabilir? Koca hanımının cenaze işlemlerini yıkama işleminden itibaren alabilir. Tabi Annefim Meseminde ne var? Bir görüş var. Nikah ne yapılır? diyorlar. E, ölümle biter. Onun için diyor artık erkek ne yapamaz? Koca. Kadını yıkayamaz diyor Ama bu hadis bu görüşe bu görüşün zayıf olduğunu gösteriyor. Raci olan görüşün caiz olduğu görüşü. Çünkü Aleyhisselam diyor ki: "Eğer ölürsen ne yaparım? Seni yıkarım, hazırlarım ve seni <gülüyor> gömerim." diyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Peki bu aynı zamanda mezheplerden kimin görüşü? İmam Şafii'nin Şafii mezhebinin görüşü. Hatta Şafiler diyorlar ki, Şafiler diyorlar ki Kadının akrabalarından önce gelir. Kocanın neyi? Hakkı. Şeyh Albani Rahimahullah'ın ise tercihi, İbn Hazım'ın tercihi etmiş olduğu tercih. Diyor ki, e, hayır. Kadının diyor yakın akrabaları, babası, kardeşleri gibi. Kimden önce gelir? Kocasından önce gelir. Çünkü diyor, li umumil ayah. Ayetin umumu. Az önce okumuş olduğumuz ayette ne diyor? اُلُلْ اَرْحَامِ بَعْضٌ اَوْلَى بِبَعْضٍ Akrabalar birbirinin hakları konusunda nedir? Diğerlerine göre daha öncedir, evladır. Bu ayet umum ifade ediyor. Her şeyi ne yapar? Kapsar. Hatta yardım etmede bile, sadaka vermede bile nedir bu ayet ne Yani Akraban var fakir, başka bir insan var fakir. Hangisini takdim edeceksin? Yakın akrabayı veya akrabayı takdim edeceksin. Onu tercih edeceksin. Hatta rivayetlerde ne diyor? Akrabaya verdiğin yardım nedir? Hem... Sadakadır. Hem de Sılayı Rahim'dir. Fakire verdiğin İngisi nedir? Sadakadır. 99. mesele Bugünkü son Meselemiz. Diyor ki Şeyh Albani Rahim Oğla birçok insanın da bilmediği Mesele. Birçok fıkıh kitabının hatta Şeyh Albani Rahim Oğla iddialı konuşuyor. Diyor ki Enne amete kutubu Fıkhilleti kuntu ve koftu aleyha ev râca'tu münasebe, hâzîl münâsebe li tete'arrad Lihâzîl mesele. Baktım, Okudum diyor. Bu konuyu aradım, Araştırdım. Fıkıh kitaplarının hiçbirinde Şeyh Albanya yani böyle kütüphanenin rafından iki tane üç tane kitap indirip bakacak bir adam değil yani. Onun siyerinden, hayatından biliyoruz. Yani öğrencilerin bahsettiğinden biliyoruz. Saatlerce e, kitaba dalan, kitabı okuyan, araştırma yapan bir insan. E, hiçbir fıkıh kitabında diyor bu konuya değinen bir kitap göremedim. Bu da diyor bize neyi gösteriyor? E, fıkıh kitaplarının hadis kitaplarından uzak bir şekilde okunarak fıkıh kitaplarıyla yetinme, yetinmenin doğru olmadığını gösteriyor. Diyor. Aynen böyle söylüyor. Hatta bazı diyor taassup sahibi insanların şu sözünün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Onlar ne diyorlar? Yani fıkıh kitaplarını okursan, dört meslemin kitabını al oku, o artık sana nedir? Hadis kitaplarını aratmaz. Hatta Allah'ın kitabını bile aratmaz. Yani hüküm olarak. Fıkıh kitaplarını okuduğun zaman birçok şey elde edersin diyor diyenler var. Maalesef bunu diyenler, insanlar mevcut bulunmakta. Zaten vaka da onu gösteriyor yani. Hani şöyle koskoca Türkiye'yi gezin, Buhari okunulan meclisleri, Müslim okunulan, Tirmizi okunulan, Ebu Davud okunulan, Nesai okunulan meclisleri şöyle bir araştırsalık, koskoca Türkiye'de beş parmağın şeyini geçmez sayısını geçmez değil mi? İnsanların evinde bakın. Herkes kitap puanına gittiği zaman işte romanlar alır, şiir alır, düşünce kitaplar alır. Ama sorduğunuz zaman bir anket yapsanız, hiç Buhari'yi baştan sona okudunuz mu? Değil mi? Yani, halbuki Allah'ın kitabından sonra e, insanların icma ettiği bir konu, en sahih kitap dediğimiz Buhari. Ama insanların yani Buhari'yi sadece kültür olarak bildiklerini görsünüz. Buhari. İşte bu mesele de ancak diyor hadis kitaplarını okuyarak ortaya çıkar. Ne o mesela? Cenazeyi kabre koyacak olan insanın ne yapmaması lazım? O gece, yani cenazeyi koymadan önceki efendim, yani hanımıyla cima etmemesi lazım. Yani o cenazeyi koyduktan sonra değil, koymadan önceki gece, ben bahsediyorum. Niye? Enes i̇bn Malik radıyallahu anh diyor ki, Kâle şehitnâ ibneten lirasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından birisinin cenazesine katıldık. Var <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem calisun al kabri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin başında oturmuş duruyordu. Sara'itu aynayhi tadma'ani. Baktım diyor Aleyhissalatu vesselam'ın Aleyhissalatu vesselam'ın gözleri yaşlı, yaşa, yaş yani ağlıyor da vesselam. Mu kall hel minkum min racul lam yuqari fi'l leylete ehlehu diyor ki bu gece bugün yani bu gece hanımıyla cemaat etme var mı aranızda Saqal Talha n'am Abu Talha diyor iban Ana ya Rasulullah قال فنزل ابو diyor ki onu kabrine indir ve onu kabrine koy Bu Bu ee, Rivayetten de anlaşıldığı üzere nedir? O gece hanımıyla cüma etmeyen kişinin kabre inmesi gerekir. İmam-ı Nevevi diyor ki rahimehullah, "Hadis minel ahadisi allati yuhtacju biha fi imra'atan." yani Şafii fıkhında bir e, otorite olmasıyla birlikte aynı zamanda bir hadisçi. Diyor ki bu hadis bu hadiste bahsederken? Bu hadis diyor, cenazenin kadın olmasına rağmen, kadın olsa bile onu kabre koyanların erkek olması gerektiğinin bir delilidir diyor. Erkekler ancak onu ne yapar? Koyarlar. Ma'lumun ennebâtalha radiyallahu anhü ecnebiyun enbenâtin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Ebu Talha'yı biliyoruz ki, peygamberin kızlarına neydi o? Ecnebi, yabancı bir erkekti. Akrabalarından bir kimse değil. Ondan sonra, وَلَكِنَّهُ كَانَ min صَالِحِي الْحَاضِرِينَ Orada bulunan hazırların, hazır bulunan kimselerin salih kimselerindendi. وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَجُلٌ muharramın illa اِنْ نَب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. O gün için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında kızlarına mahrem olan başka kimse yoktu. Fakat <gülüyor> belki de diyor Aleyhisselamın o gün kabre inmesinde bir mazereti vardı. Ve <gülüyor> aynı şekilde kızının eşi'nin de diyor niye vardı? Bir mazereti vardı. Ve malumun ve ve Kızlarından diyor kardeşleri Fatıma ve diğer kızları da belki oradaydı veya da mahremlerinden başka kadınlardan da başka kimse bulunuyordu. فَدَلَّ عَلَا أَنَّهُ Bu da bize gösteriyor ki kadınların kabre inip cenaze kadın olsa bile o kadını kabre gömmek konusunda hiçbir neyi yoktur. Hakkı yoktur bu hadisde. Bize ne yapmakta? Bunu göstermekte. Demek ki cenaze işleminin gömülme tarafını kimler yapar diyor İmam-ı Allah. Kadınlar yapar. Zaten Şafii mezhebinin görüşünün de ne olduğunu gördük. Bu olduğunu az önce Gördük. Evet. Bunu da zikrettikten sonra bununla etinelim inşallah. Cezler ile alakalı olarak. Önümüzdeki hafta ee, cenazeyi lahide koyarken yani mezara koyarken ne söylenir? Sünnette neler gelmiştir? Bunları ne yapalım? E, görelim gömmeşten bittikten, toprağa attıktan sonra ne yapacağız? Sünnette neler geliyor? Bunları inşallah e, göreceğiz. Kabrin ne şekilde bırakılması gerekiyor? E, göreceğiz. Bunların hepsini Allah izin verirse ne yapacağız? Tabi Bera ibn Azib'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan bir cenazeye katıldığını ve orada yaşananları anlatan çok dehşet verici bir hadis. Vaktimiz yeterse önümüzdeki hafta ona da değineceğiz Allah izin verirse ve defin işlemini bitireceğiz. Ondan sonra taziye'ye geçiyoruz. Hatırlarsanız kefen işlemini gördük, cenazenin yıkanmasını gördük, cenaze namazıyla alakalı konulara değindik. Yani bu konuda Şeyh Albani Rahimahullah'ın yazmış olduğu kitaptaki faydelerin çoğunu elhaml aldık, öğrendik. Kitabın sonunda zaten gelecek bidatlar bahsi, insanların sünnette olmayan davranışları bahsi. Orada bir daha ne yapacağız? kitabın başında geçen konuları tekrarlayacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik la ilaha